Burcu Alkan anlatıyor. Sigmund Freud, Rüya Yorumu, Michel Gondry, Rüyaların Bilimi Merhaba, ben Burcu Alkan. Freud diye diye podcast serisi için psikanetik teorinin yapı taşlarından olan Sigmund Freud'un Rüya Yorumu, Dietraumdeut'un kitabından ve kitabın Rüya Yorumu pratiğinden mülhem Michel Gondry'nin 2006 yapımı Rüyaların Bilimi filminden bahsedeceğim. Bilindiği üzere Freud'un psikolojik teorisi edebiyatın ve sanatın hem üretiminde hem eleştirisinde önemli bir yere sahip. Rüya yorumu kitabındaki kavramlar ve rüya yorumu pratiği ise bu bağlamda özellikle dikkat çekiyor. Salvador Dali ve sürrealistler gibi Avrupa'daki klasik temsillerine ek olarak Türkiye'den de örnekler bulmak mümkün. Örneğin Adalet Ağol'un Ölmeye Yatmak romanındaki rüya sahnelerini psikolojik bakış açısıyla okuyabiliriz. Hatta Haluk Sunat'ın Hayal, Hakikat, Yaratı başlıklı kitabı Adalet A.O.'nun romanlarına psikolojik duyarlılıkla bir bakış sunmaktadır. Fakat ben bu podcast'te Freud ve Gondry'den bahsederken psikolojik bakış açısıyla bir metin okuması yapmayacağım. Çünkü filmin böyle bir okumaya ihtiyacı yok. Yani ortada açığa çıkaracak bir gizem yok. Şöyle ki, Gondry'nin Rüyaların Bilimi filminin bir bakıma Freud'un Rüya Yorumu kitabının fantastik bir görsel kurguyla yeniden yazım olduğu söylenebilir. Başka bir deyişle filmi psikolojik açıdan okumaya gerek yok. Çünkü film zaten... Psikanalizin temel bir meselesinin kendisinin filmi. Bu da ben Freud'un Rüya Yorumu pratiğinden kitabın ve filmin kısa bir paralel okuması aracılığıyla bahsetmenin ilgi çekici olabileceğini düşündüm. Önce biraz psikanatik teorinin çıkış noktasından bahsedip Rüya Yorumu kitabını mümkün kılan düşünsel arka plana değineyim. Sigmund Freud, meslektaşı Josef Breuer ile birlikte histeri hastalarını tedavisi üzerinde çalışmaktadır hastalığın belirtilerinin, hastanın önceki deneyimlerinin iç dünyası üzerinde bıraktığı bilinç işi izlerden kaynaklandığını düşünmektedir. Böylece dinamik teorinin temellerini atmış olur. Bir bakıma rüya yorumu da Freud'un dinamik bir bilinç dışının varlığını uygulama olarak detaylandırdığı bir kitap olarak düşünülebilir. Türkçe'ye düşlerin yorumu olarak çevrilen kitap, 1899 yılında fakat 1900 yılı etiketiyle basılır ki bu çok sembolik bir tercihtir. Tam anlamıyla bir modern yüzyıl dönümü ürünü olan kitap, Çığır açıcı bir metin, çığır açıcı başka fikirlerinde öncülüdür. Rüya yorumu zihnin biliş dışı aktivitelerinin bilgisine ulaştıran kraliyet yoludur. Diyen Freud'a göre rüyalar kendi işlerinde bir anlam dünyasına sahip bir seçik kompozisyonlardır. Bu kompozisyonların oluşum mekanizması anlaşıldığı noktada rüyaların yorumlanması aracılığıyla kişinin iç dünyasına vakıf olunabilir. Bu analistle analizanın beraber çıktığında keşfedilecek bir yolculuktur. Analistin analizanı tanıması rüyaların yorumlanması için gereklidir. Ve analizan buna engel olabilecek içsel baskı mekanizmalarını aşamayabileceği için analizle kurulan diyalog elzemdir. Bu bağlamda rüya yorumu psikanatik terapinin oldukça önemli bir parçasıdır. Freud'a göre uyku halinin devamlılığını hedefleyen rüyalar bastırılan dilek ve arzuların gerçekleşme alanındır. Bunu en basit haliyle kitabında bahsettiği yeğeni küçük hermanın hikayesinde görebiliriz. Kısaca Freud'a ayrılan kirazlarda aklı kalanı olan isteğini tatmin edemediğinin ertesinde rüyasında kirazların hepsini kendisinin yediğini görür. <gülüyor> Elbette bir yetişkinin arzularının ve bastırdıklarının kaçılmaz olarak farklı doğası gereği rüyaları da hem süreçleri hem malzemeleriyle çok daha karmaşık tezahür ederler. Peki rüyaların dinamik bilinç dışının ürünü olarak yorumlanmasını mümkün kılan mekanizma nasıl işler? Uyku halindeyken gevşeyen süperegodan yakayı ısıran bilinç dışı malzeme belli bir süreçten yani rüya işleminden geçerek rüya olarak gördüğümüz gösteriye dönüşür. Bu görünür içerik yani atfam inhalt uyandığımızda hatırladığımız kompozisyondur. Rüya işlemi olarak geçirdiği süreçte yani bilinç dışı malzemenin imgesel ifadeye kavuştuğu dönüşümdeki yoğunlaştırma, anlam kaydırma, yer değiştirme, fazladan anlam yükleme gibi farklı yöntemler örtük içeriğin yani inhaltin adı üstünde asıl anlamlarının üstünün örtülmesini sağlar. Bu rüya işlemi için zihin malzemesini gündelik hayattan Sıradan olandan, zihnimizde kıyıda kaşada kalandan ve bizi derinden etkileyenden toplar ve bu malzemeyi çarpıtarak ortaya sembolizmiyle rüyayı koyar. Freud rüya yorumu kitabında bu mekanizmayı detaylarıyla örneklendiren birçok rüyayı analizleyle beraber yer vermiştir. Tam da bu nokta Gondry'in filmine dönmek ve filmin Freud'un rüya yorumu pratiğini nasıl yeniden yazdığından bahsetmek için gayet uygun. Michel Gondry'nin 2006 yılında çektiği Rüyaların Biliminde başrolleri yani Stefan ve Stefani karakterlerini Galgafia Bernal ve Charlotte Gainsborough canlandırıyor. Film oldukça yaratıcı ve yetenekli olan Stefan'ın kartondan el yapımı televizyon stüdyosunda yani rüyasında her şeyini kendi yaptığı eğitim kanalındaki programıyla başlıyor. Davuldan piyanoya oradan kameraya kesintisiz bir rahatlıkla geçen Stefan'ın program konusu Rüyalar. Filmin bendeki kopyası İngilizce olduğundan ve bazı detaylar çevirde kaybolacağından bastıracağım sahneleri İngilizce okuyacağım. Tonight, I will show you how dreams are prepared. People think it's a very simple and easy process. But it's a bit more complicated than that. As you can see, a very delicate combination of complex ingredients is the key. First, we put in some random thoughts. And then we add a little bit of reminiscence of the day. Mix with some memories from the past. ''Love, friendships, relationships and all those ships together with songs you heard during the day, things you saw and also personal.'' Filmin açılış sahnesi aynı zamanda Stefan'ın ilk rüyasının da başlangıcı. Rüyasında makarna pişirmekle özdeşleştirdiği rüya oluşum süreci hem içeriğiyle hem biçimiyle Freud'un rüya işlemini birebir temsil ediyor. Karakterin saydığı karmaşık malzemeler yani rastgele düşünceler, günden artakalanlar, kalanlar, geçmişten hatıralar, aşk, arkadaşlık gibi ilişkiler, gün içinde dinlenen şarkılar, görülmüş şeyler ve daha bir sürü kişisel ıvır zıvır Stefan'ın rüyasının malzemelerini oluşturuyor. Rüya başladığında ise asıl kritik mesele ortaya çıkıyor. I'm sorry dad, but you're dead. Burada yine İngilizcesinden gidersek filmdeki psikanetik rüya işleminin sürecini yani baba anlamındaki dad ile ölü anlamına gelen Dead arasındaki ilişkiyi kaybetmemiş oluruz. I'm sorry dad, but you're dead. Kelime oyunlarına rüya işleminde sıklıkla rastlanır. Rüyadaki anlam kaymalarının büyük kısmı kelimeler ve imgelerin bu türden çağrışımlarıyla kullanılır. Stefan'ın kaybının ağırlığında rüyası absürt olana, yani saçmalığa kayar. Babasının bir anısı Duke Ellington konseri Duck Ellington'a, yani yine kelime bazlı anlam kaymasıyla ördeğe dönüşür. Aslında saçmalık denen imgelen rüyaların büyük bir kısmını oluşturur. Kompozisyon ne kadar saçmaysa Rüya işlemine o kadar yatırım yapılmış, yani malzemenin üzerinin örtülmesine o kadar ihtiyaç duyulmuş, görülebilir içerik ile örtük içerik arası o kadar açılmış demektir. In dreams, emotions are overwhelming. Rüyalarda duygular altından kalkılamayacak kadar yoğundur. Biraz da bunun sayesinde rüyalar duyguların önemli bir yer tuttuğu psigenin düzenlenmesi, İdrak edilmesi, sağalması, yani farklı şekillerde ve nedenlerle işlenerek bütünlüğünün korunması işlemini görür denebilir. Stefan babasının ölümünden sonra çocukluk evine döndüğünde onun yasıyla ve ölümle beraber yetişkinliğe geçişin keskin gerçekliğiyle baş etmeye çalışmaktadır. Elbette ki artık çocukluk yatağına sızmamaktadır ama yine de içsel bir inkarla eski yatağında yatmaya devam eder. Peki babasının takım elbisesi üzerine oturacak mıdır? Çok zeki ve babası gibi yaratıcı olan Stefan artık hayatta olmayan babasına kendini nasıl kanıtlayabilir? Stefan'ın babasının yasını tuttuğu süreç hikaye boyunca devam eden kuvvetli bir ana olmakla beraber filmin genel psikolojik altyapısında önemli bir parçasıdır. Yine filmin başlarından bir başka örnek daha verebilirim. Stefan baba evine dönmüştür, yeni bir işe ve hayata başlar. Yeni işinin arzuladığı gibi yaratıcı olmadığını fark edince duyduğu hayal kırıklığı ve mutsuzluk klasik bir endişe rüyasında ifade bulur. Sağaltımı ise bir arzur gerçekleştirme rüyasına dönüşmesiyle gelir. Bu sahnelerin de gayet açık bir şekilde Freud'un rüya yorumundan çıkma olduğunu söyleyebilirim. Kendi tasarımları alay konusu olan Stefan, rüyasında ellerinin ve parmaklarının ince işleri yapamayacak kadar büyüdüğünü ve patronlarından fırça yediğini görür. Fakat daha sonra bu endişe rüyası o büyük ellerle herkesi dövdüğü, büyük patronu kovduğu, eserlerinin büronun duvarlarını süslediği ve kadın iş arkadaşının onu arzuladığı ve onunla seviştiği bir sahneye evrilir. Rüya işlevini tamamlamaya çalışmakta, kendi dilinde reddedilmişlik duygusuyla bocalayan Stefan'ın psikesinin hikayesini anlatmaktadır. Filmin rüya ve yaratıcılık sahnelerinde kullanılan stop motion animasyonlar çok etkileyici. Rüyanın işlevinin, işleminin ve malzemesinin bir alegorisi olarak stop motion gayet uygun bir biçim ve filmde de şahane uygulandığını söyleyebilirim. Rüyaların bilimi, Görsel ve sinematografik açıdan harika geçişlerle birbirine eklemlenen rüya ve yaratıcılık üzerine fragmanların oluşturduğu ve yaratıcılık ve id, ego ve süper ego arasındaki ilişkiyi keşfe çıkan bir film. Elbette bu podcast'te filmin tamamından bahsetmek mümkün değil. Fakat yine de sadece kitabın ana meselesiyle filmin ilk 15-20 dakikası üzerinden yaptığım tadımlık paralel okumanın Freud diye diye serisi için ilgi çekici olduğunu umuyorum. Teşekkür ederim.